Selamünaleyküm hocam. Kız kardeşimde aşırı titizlik hastalığı var ve bu yüzden evlenemiyor. Tedavi gördü. Hatta birkaç hocaya da götürdük ama faydasını bulamadık. Aşırı da ölüm korkusu ve yaşlılık korkusu var. Gittiğimiz hocalardan bazıları kendisinde üç harfli diye tabir etmiş, cin olduğunu söylediler. Ama kız kardeşim Kur'an'ında, namazında abdestli bir insan ne yapmamız lazım? Hocamız ne tavsiye eder? Bu halini devam ettirsin kız kardeşleri. Kur'an'ını okumaya, namazını kılmaya devam etsin. Rabbine el açıp dua etsin, yalvarsın. Kendileri de kız kardeşleri için ailece, dostlarına da söylesinler. Dua etsinler. Allah ona bir şifa versin. Onu bu halinden kurtarsın. Ona sağlık, afiyet versin diye dua etsinler. Bir de yine psikiyatriye gitmeye devam etsinler. Onların da mutlaka faydası olacaktır. Efendim üç harflerin etkisi altına girmiş, onların istilasına maruz kalmış deyip de öyle umutsuzluğa girmesinler. Kim olursa olsun bütün yaratıklar Cenabı Allah'ın emir ve iradesi altındadır. Siz Allah'a sığınırsanız, ona el açıp yalvarırsanız, onun dergahı izzetine yönelirseniz, Rabbim beni bu sıkıntıdan, bu beladan, bu musibetten kurtar diye dua ederseniz Cenab-ı Allah inşallah er geç sizi o beladan, o sıkıntıdan kurtarır. Dua müminin silahıdır. Bela göklerden iner, dua onunla boğuşur. Hadis-i şerif bu. Yani duayı, efendim küçümsememek lazım, dua gerçekten birçok ilaçtan daha etkilidir ama ilaçları da, efendim, hekimleri de ihmal etmemek yani, lazım. Evet. Peki hocam. Duay tabi da tabii ilaçla, samimiyette böyle gönülden yakalanarak Gerçekleşeceğine, yapacağız. icamet göreceğine inanarak ve de ısrarla dua edin diyor Resulullah Aleyhisselatü İnşallah. Aleyhisselatü İnşallah hocam.